Duanın huku 13. muezdini duyarsam, iki salon dışında söylediklerini söylüyorum ve diyorum ki, Tanrı dışında güç veya güç yok, o zaman Peygamber'e dua et.